Açık Dergi. Evet Açık Dergi devam ediyor canlı yayındayız saat 18:41 oldum biraz önce ilk sen söylemişti Yiğit Atılgan şu anda telefon attığımızda 13 evet. Melek programının yapımcılarından merhabalar Yiğit. Merhabalar. Yiğit iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin yayına. Ee, şimdi aslında seninle dün akşam Dolma Bahçede gerçekleşen e, valinin e, görüşmesi ile ilgili biraz izlenim almak istiyoruz bildiğimiz kadarıyla sen de oradaydın nasıl geçti sence? Şöyle özetleyeyim hemen yani yarım gibi bir 40 kişi valiyle buluştuk daha sonra gecenin sona doğru 100'dü yani saat 4.5 civarı 100 kadar insan vardı. Hı hı. Yani genel olarak mesela bir örnek vermek gerekirse mesela ilk sorudan soru direnişçilerin gezi farkında referandırma çözüm olarak gördüklerini ya da bir kazanım elde etmeden çıkacağına inanmadığını sordu. Ve daha o ilk soruya verdiği cevaptan e, yasa dolandırdığını biraz anladık. Çünkü mesela verdiği cevap, e, soruya verdiği cevap, işte kimse mağlup o, o hissesini istemem. Çözümü konuşmakta görüyorum gibi e, yuvarlak laflardı. Gece de o, o minvalde gitti biraz. Hı -hı. E, mesela şey soruldu, parka e, bombalatmayacağız dediniz. Sonra akşam e, tuzak kurarcasına e, gaz bombaları attınız dedi. Mesela bunu inkar etti. Polis isterse farkı dağıtırmış. Sözünü tutup dağıtmamış. Ancak işte bu meydanda yapılan bir daire münferet bir şekilde oraya da gitmiş. İşte plasibit ile ilgili soru soruldu. Hmm. Ee, siz de çalışın. Ee, halkı e, ikna edebilirsiniz belki de, dedi. Üzerinde bunun işte azınlık hakları referandumla korunabilir mi de e, bu gezim parkı meselesinin e, bir temel insan hakkı konusu olmadığını bir imar meselesi olduğunu o yüzden bu sorunun e, yersiz olduğunu söyledi. Yani genel olarak ee, da ve cevapları tatmin etmiyordu. En çok sorudan soru polis şiddetine dairdi. Ee, <gülüyor> e, burası, İstanbul'da mülki amiri olarak sorumlu olduğu, birebir e, yükümlü olduğu bir konu bu. Ve buna verdiği cevap genelde işte delilleri yollayın, soruşturacağız gibi evet. şeylerdi. Bugün... Ee, ve yani çoğu soruda mesela işte salayandaki gözaltından sorulduğunda ya da işte bu orantuzlu güç gaz bombası sorulduğunda söylediği şey kendi erkinin yetmediği e, kendisine bir yere kadar e, müdahil olabildiydi. Yani dedik ki ya yetkisi yok ki bu istifa sebebi ya da yetkisi var ama yapmıyor. Yalan söylüyor. Bu da bir istifa sebebi. Ve i̇stifa sorusu da birebir sorulunca biraz ajitasyona karşıtı bu e, Şu şeyden geldi lafa işte. Küçükken ayakkabılarım delikti. Anca okula giderdim. Gazete kağıtlarıyla kapatırdımdan girip en sonunda bir benim mevki, makam beklentim yok dedi ama Lafı boğdu. O lafı boğma konusu da biraz şeyle ilgili. Ee, bu toplantının e, dizaynıyla ilgili bir şey. Çünkü Hı. 100 kişi orada bir kişiye laf anlatmaya çalışıyor. Evet. Fakat herkes e, o heyecanı içerisinde işte biri bir soru soruyor. Ee, başka biri onun lafını bölüyor. Vali bir şey söylemeye başlayınca bir sinirlenip lafın arasına giriyor. Bu esnada yani laf kalabalığı esnasında Vali için biz de bazı şeyler çok araştırdık. Yani soruların etrafından dolaşıp hiçbir soruya cevap vermemeyi yani, başardım. Yani işlevi açısından bakarsak, dün akşamki görüşmenin e, göstermelik olduğunu söyleyebiliriz galiba. Aynen, göstermelik olduğunu biraz yani işte halkla ilişkiler e, işlevi gördüğünü söyleyebiliriz bari açısından. Hı -hı. E, mesela işte Kaskar'daki numaralar soruldu, cevap vermedi. Onun dışında işte vicdanınız var mı diye soruldu kendisine. E, kimse. Şu kendisi lafları. Kimseye git şunun kafasını ez demediğim için vicdanım rahat dedi. Ee, yayalaştırma hı hı. ve cizli parkı projeleri soruldu. Yani daha bir işte mimari açıdan orada kışla doğru mu değil diye. Hı hı. Ee, dediği şey şu ee, bir bu iki proje kesinlikle bir görmüyor ki bu Taksim Dayanışman'ın e belirsemediği bir pozisyon. Çünkü bu çok daha geniş kentsel dönüşüm konusuyla evet. alakalı evet. bir hadise. Ve Kendisi olayı sadece parkla çerçevelemeye çalışıyor. Ve Kışla'ya dair fikri de tarihi bir binanın ihya edilmesi noktasında olumlu oldu. Yani özetlemem gerekiyor bütün bunları. Hı hı. Ee, yani bu televizyonlardan izlediğiniz başbakanın üslufuna göre daha medeni bir üslupla konuştu gece boyunca. Ve hı. bir anlamda e, medeni cesaretin takdiri de öyle. Twitter'dan şuradayım gelin sorularınızı cevaplayayım diye hiç tanımadığı insanla karşısına çıkması bir cesaret örneği ama... Sonuçta duyduğumuz şeyler iktidarın aynı tornalarında imal edilmiş ezberlerdi. Başka bir şey de duymadık. Bizim bir hatamız oldu. Daha soruları etkin bir şekilde yöneltebilirdik. Kendi aramızda daha saygılı olabilirdik. Çünkü yani bu rejim son 10 yılda tanık olduğumuz rejim adeta bir cevaplanamayan sorular rejimi. Bizim sürekli işte Ethem Soru sülüyor, Abdullah Cömert'e, Mehmet Ayvalı Ayvalıtaş'ı evet. sormamız lazım ki sosyal medyadan belki siz de takip etmişsinizdir. Şu anda insanlar sürekli kim öldürdü diyor ki işte hı. sadece bu olay değil. Ee, Uğur Kaymara ne oldu? Ceylan Ömkola ne oldu? Sesli Sosu ne oldu? Metin Dokuncu'ya ne oldu? Bunların hiçbir cevaplanmadı. Hı hı. İşte e, Hrant Dink'i kim öldürdü? Pola Sıza Güşte Hoca Kıra kim e, tecavüz etti? Roboski'de ne oldu? Reyhan'da ne oldu? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ee, i̇ktidar her zaman maalesef bizim sorularımızı görmezden gelmeyi ve etrafından dolanmayı başardı. Çünkü valiyle olan konuşmadı. Bunun minyatür bir örneğiydi. Evet. Hı -hı. çok teşekkürler. Gözlemlerin çok değerli. Dün çünkü pek çok medya kuruluşu valinin ne kadar açık yürekli olduğuna yormuştu bu daveti. Bu gözlemlerin o açıdan çok önemliydi burada paylaşma. Sağol, görüşürüz yakın zamanda. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol iyi akşamlar. Evet açık radyo programcılarından Yiğit Atılgan'da dün akşam Dolma Bahçede gerçekleşen Vadi Çevreci Gençlik buluşmasından gözlemlerini aktardı bize. Bu arada bu e, internette de var görüntüsü bu toplantının ardından e, gençler diyelim. Sık sık söylenen tabiriyle gençler e, medyanın tavrını bu süreç içinde protesto etmek için de penguen adımlarıyla kameraların karşısında öyle bir geçit yapmışlar. Penguen gibi yürüyerek geçmişler. E, Yiğit aslında biraz önce e, konuşmasına başlarken şey demişti özellikle polis şiddetine e, dair çok fazla soru soruldu valiye ve bunun evet. somut olarak cevabını alamamıştı. Evet. Demişti. Bununla ilgili bir tane metin bir yazıdan bahsetmek istiyorum çok kısaca. Bekir Ardır'ın bugün T24'te yayınlanan bir yazısı var. Malum onun başkanı oldu Konda şirketinin yaptığı bir anket iki gündür epey konuşuluyor daha öncesinde Bilgi Üniversitesi'de 3000 kişiden oluşan bir online anket yapmıştı ama bu anketin farkı hem biraz daha geniş katılımlı olması 4000 küsür kişiden bahsediyoruz hem de e, bizatihi alanda yani e, Gezi Parkı'nda yapılmış bir anket olması. O e, anketten de aslında biraz yola çıkarak e, Gezi park hakkında hala anlaşılamayanlar başlıklı bir yazı yazmış. Oradan çok kısaca birkaç alıntı yapmak istiyorum. Maddelemiş çünkü şöyle diyor e, neden an, neylerin anlaşılamayacağını. Neredeyse her gün eylemin dinamikleri değişti. Altında birinci hata direnişin birinci günü herkesin zihninde ne açıklama vardıysa bugün de hala aynı açıklama geçerli sanılmaktadır diyor. Halbuki başlangıç park için çevre ve kent duyarlılığıyla harekete geçen çekirdeğin dozerlere direnişirken polisin gaddarlığı sonrası polis şiddetine tepkiye dönüştü ki bunu kendisinin Konda şirketini yaptığı araştırmada bunu doğrular nitelikte neredeyse yüzde seksen yüzde doksan civarına çıkmış ilerleyen günlerde katılan insan sayısı yanı sıra aslında bu yeni biraz önce bahsettiğimiz yeni muhalefet ile ilgili de şöyle diyor. Çekirdek direniş soğukan koruyarak hala orada. Ne manipülasyon çabalarına ne de provokasyonlara gelmediler. Ekranlarda gazete köşelerinde ben dahil herkes onlar adına hakem kesiyor ama onlar fazla konuşmadan eğlenerek ve kararlı bir biçimde oradalar demiş. Çekirdek direnişin üreticiye en büyük zihin kırılma siyaset anlayışında olacak diye ekliyor ardından ve e, referandum meselesiyle ilgili de şöyle bir e, yorum yapılmış. Önce değerlendirmemi not edeyim. Genel referandum noktası önemlidir. Referandumun hukuki boyutlarını hukukçular ta, e, tartışsın ama siyaseten referanduma direnişçiler itiraz etmemelidir demiş. Gezidekiler multiple choice yani çok çoktan seçmeli kuşağı bir bakıma. Konda'nın gezi parkı araştırması bulgusuna göre eğitim seviyeleriyle ilgili bilgi veriyor. Yüzde 56'sı üniversite ve yüksek eğitimliymiş. Yüzde 37'si hala öğrenci. Yani ülkenin seçeneklerden doğruyu bul. Yöntemine dayalı eğitim ve sınav sisteminin çocukları bunlar. İtirazları da genel olarak bu zihniyet diyor ve onlar tüm seçeneklerin doğru haklı ve geçerli olacağı bir hayat talep ediyorlar diye de bitirmiş Bekir Ardır. Bu bahsetmiş setim konuda araştırması tabii çok daha kapsamlı internet sitesinde siteye girince zaten direkt çıkıyor e, gezi park araştırması diye oradan da bilgi alabilirsiniz açık dergi